Anton Çehov Kızıl tüy Seslendiren Akın Altan 1. Uygunsuz bir davranış Suratı tilkiye benzeyen, av köpeğiyle pino kırması, kızıl tüylü genç bir köpek, kaldırımda sağa sola koşturuyor, tedirgin bakışlarla bir oraya bir buraya bakıp duruyordu. Buralar neresiydi, nasıl olmuş da yitirmişti yolunu? Arada bir durup ince ince sızlanıyor, üşüyen ayaklarından kah birini kah ötekini havaya kaldırıyordu. Acaba nerelerdeydi şimdi? Günü nasıl geçirdiğini, sonunda dönüp dolaşıp bu tanımadığı kaldırımlara nasıl düştüğünü bir türlü unutamıyordu. Gün, efendisiyle birlikten evden çıkmakla başlamıştı. Efendisi marangoz Luka, şapkasını başına geçirmiş, kırmızı beze sarılı tahtadan bir nesneyi koltuğuna sıkıştırdıktan sonra... ''Hadi kızıltüy, gidiyoruz.'' diye seslenmişti. Tezgahın altındaki yongalara uzanmış uyuyan küçük köpek durur mu hiç? Adını işitir işitmez ayağa fırladı, şöyle bir gerindi, sonra tintin tin koşmaya başladı. Luka'nın müşterileri birbirinden ne kadar da uzakta otururlarmış meğer. Birinden ötekine varmadan önce efendisi meyhaneye uğruyor, içkiyle kendine kuvvet vermeye çalışıyordu. Bu dolaşmaları sırasında kızıltüyüp pek de terbiyeli davranmadığını anımsadı. Efendisi onu gezmeye götürdüğü için pek sevinçliydi. Yollardan havlayarak atlı tramvaylara mı saldırmadı, evlerin avlularına girip başka köpekleri mi kovalamadı, neler neler. Efendisi ne yapsın? Köpeği gözden uzaklaşınca duruyor, kızarak çağırıyordu onu. Hele bir keresinde öyle öfkelendi ki, tilki kulağına benzeyen kulağını acıtarak çekti. ''Ulan köpe oğlusu, gebertirim seni!'' diye azarladı. Müşterilerle işi bitince Luka kız kardeşine uğradı. Yine bir şeyler yiyip içti. Oradan tanıdığı bir ciltçiye gitti. Ciltçiden meyhaneye, meyhaneden bacanağına, bacanağından da başka yerlere. Kısacası, kızıltüy bu yabancı sokağa geldiğinde hava kararmaya yüz tutmuş, efendisi ise körkütük sarhoş olmuştu. Adam, yumrukları sıkılı bir halde, derin derin içini çekiyor, şöyle mırıldanıyordu. Anam beni günahkar doğurmuş. Of, çok günahım var. Şimdi biz sokaklarda gezinip fenerleri zevkle seyrediyoruz ama öbür dünyada çıtır çıtır yanacağız. Bazen de sesi birden yumuşuyor, kızıltüyü yanına çağırarak, Bak kızıltüyü, sen değersiz bir yaratıksın, bir sürüngensin sen. Dülger marangozun yanında neyse, sen de insanoğlunun yanında olsun işte, diyordu. Bu konuşmalardan birini dinlerken ansızın bir gürültüdür koptu. Kızıltüyü bir de geriye dönüp baktı ki ne görsün. ''Bir tabur asker üzerlerine doğru yürümüyor mu?'' Deliye döndü bandos sesinden. Tir tir korkudan kıvranmaya başladı. Şaşılacak şey. Marangoz ürkmek, havlamak, ağlamak şöyle dursun, sevincinden ağzı kulaklarında, elini şapkasının siperine koymuş, dimdik selam duruyordu. Efendisinin bu davranışı karşısında kızıltüyü iyice çileden çıktı. Havluya havluya sokağa geçip karşı kaldırıma attı kendini. Toparlanıp farklı başına geldiği zaman ne bando vardı ortada ne de askerler. Efendisini bıraktığı yerde bulmak için gittiğinde onun da yerinde yerler esiyordu. İleri koştu, geri koştu, yeniden karşı kaldırıma geçti. Yok, yok, yok. Marangoz, yer yarılmıştı da yerin dibine geçmişti sanki. Zavallı kızıltüyü, efendisini ayak izlerinden bulmak umuduyla kaldırımı koklamaya başladı. Fakat çok yazık. Hangi insafsızlar yeni lastik ayakkabılarıyla oradan geçtiyse, bütün hafif kokular keskin kauçuk kokusuna karışmış gitmişti. ''Hadi şimdi arada bul Kızıl tüy onu bulayım diye sağa sola koştururken akşam olduğu hava karardı. Sokağın iki yanındaki fenerleri yaktılar. Evlerin pencereleri aydınlandı. Bir yandan da lapa lapa kar yağıyordu. Kaldırımlara, atların sırtlarına, arabacıların şapkalarına düşen iri kar tanecikleri bunları beyaza boyarken havayı daha bir karartıyordu sanki. Sokağa dolduran bir sürü müşterinin kızıltüyü itip kakarak önünü görmesini zorlaştırması da acaba. Kızıltüyü insanları birbirine eşit olmayan iki kümeye ayırırdı. Efendiler ve müşteriler. Bu iki kümenin en belirgin ayrımı şuydu. Birinciler onu dövme hakkına sahiptiler. İkincileri ise bacaklarından dilediği zaman ısırabilirdi. Sokaktaki bu yabancı müşteriler hızlı hızlı yürüdüklerinden köpeğin farkında bile değildiler. Hava iyice kararınca bir korku düştü içine. Derin bir umutsuzluğa kapıldı kızıl O zaman evlerden birinin kapısına sığındı. Acısından ağlamaya başladı. Luca ile birlikte gün boyu dolaşmaları sonunda oldukça yorulmuş, kulakları, ayakları üşümüş. Üstelik karnı da acıkmıştı. Nasıl acıkmasın? Sabahtan beri topu topu iki şey girmişti midesine. Bunlar ciltçi dükkanından aşırdığı bir topak çilişle mehanelerden birinin tezgah dibinde bulduğu sucuk derisiydi. Kızıl Tüy bir insan olsa böyle bir yaşam yerin dibine batsın. Kendimi öldürmekten başka çare yok diye düşünürdü herhalde. 2. Gizemli yabancı Oysa kızıltüy böyle şeyler düşünmüyor, yalnız ağlamakla yetiniyordu. Durmadan yağan yumuşak kar, başını sırtını iyice örtünce yorgunluktan gözleri kapandı, uykuya daldı. Bir ara evin kapısının gıcırdayarak böğrüne çarpmasıyla açtı gözlerini. Saniyesinde ayakta buldu kendini. Kapıdan çıkan kızıltüyün müşteriler sınıfına soktuğu insanlardan biriydi. Adam acı acı avlayan bir köpeğin hele ayaklarına dolaşmasından sonra onu görmezlik edemezdi. Durdu, üzerine eğildi. Hey küçük köpek, nereden çıktın sen böyle? Yoksa bir yerini mi acıttım? ''Vah zavallı! Peki, peki, kızma ne olur? Seni kırdımsa özür dilerim.'' Kızıltüy, kirpiklerine yapışan karlar arasında yabancıyı şaşkın şaşkın süzdü. Bu, yeni tıraş olmuş, kırmızı yanaklı, şişman, bodur bir adamdı. Başında silindir şapkası, sırtında öne açık bir kürkü vardı. Adam, kızıl tüyün üstündeki karları fiske vurarak temizledi. ''Ağlayıp durma canım. Sahibin yok mu senin? Yoksa yolunu mu yitirdin? Ah zavallı köpecik! Şimdi ne yapacağız bakalım?'' Yabancının sesinde içini ısıtan bir yumuşaklık sezince, kızıl tüy onun elini yaladı, daha acıklı bir çığlık koyverdi. ''Ne güzel, ne yaramaz şeysin böyle. Tıpkı da tilkiye benziyorsun.'' Eh, ne yapalım? Benimle gel bari. Kim bilir, belki bir işime yararsın. Gel kuçu kuçu. Adamın dudak şapırdatmasından, eliyle yaptığı işaretten, çağrıldığını anlayan kızıltüyü ardına düştü. Aradan yarım saat geçti geçmedi, kızıltüyü geniş, aydınlık bir odada oturuyor, masada yemek yiyen yabancıyı, başını yere eğerek, ilgiyle, hayranlıkla seyrediyordu. Onun payına da bir şeyler düşmüyor değildi hani. Adam ona önce ekmek verdi, sonra kaşar peynirinin küllü kabuğunu, bunun ardından da bir parça et, yarım börek, tavuk kemikleri. Kızıltüy bunları öylesine çabuk yedi ki tatlarını bile anlamadı. Yedikçe açlığı artıyordu. Köpeğin önüne atılan parçaları oburca yutuverdiğini gören yabancı, ''Anlaşılan sahibin sana hiç iyi bakmamış.'' dedi. ''Şuna bak, zayıflıktan bir deli bir kemik kalmışsın.'' Kızıltüyü durmadan yediği halde doymak nedir bilmiyordu. Yalnız bu kadar çok yemekten sonra başı döndü, ayaklarını yere serip odanın ortasına uzandı. Bedeninde hoş bir gevşeklik duyarak kuyruğunu sallamaya başladı. Yine efendisi koltukta prosunu tüttüre dursun, o bir yandan kuyruğunu sallıyor, bir yandan da bu yabancının evinde mi, yoksa marangozun yanında mı daha rahat ettiğini düşünüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse yabancının evinde pek göz alıcı bir eşya yoktu. Koltuklar, bir divan, lambalar, halılar. Hepsi o kadar. Yoksul çirkin bir görünüşü vardı odanın. Oysa marangozun evi öyle miydi ya? Tıklım tıklım doluydu her yer. Masa, tezgah, tezgahın altında yongalar, üstünde rendeler, testereler, planyalar, kafes içinde bir kuş, birleyen yabancının evinin kokusu bile yoktu. Marangozun evinde duman hiç eksik olmazdı. Ayrıca tutkal, vernik, talaş kokardı her zaman. Buna karşılık yabancının tartışılmaz bir üstünlüğü vardı. Adam bol bol yemek vermişti ona. Üstelik karşısında oturup efendisini hayran hayran seyrederken onun ne dövmüş ne de ayaklarını patırdatarak defol çık buradan diye kovmuştu. Yeni efendisi burasını bitirince dışarı çıktı. Az sonra elinde bir minderle geri döndü. Minderi divanın bir köşesine koyarak ''Kuçu küçük gel! Yat buraya da uyu!'' dedi. Sonra lambayı söndürüp odadan çıktı. Kızıl tüy minderin üstüne uzandı. Gözlerini yumdu. Tam uyumak üzereyken bir köpek avlaması işitti sokaktan. Kızıltüyü ona karşılık vermek istediğiyse de duyduğu üzüntü buna engel oldu. Eski efendisi Luka, oğlu Fedyuşka, sonra tezgahın altındaki yuvası gelmişti aklına. Uzun kış geceleri babası ağaç rendelerken ya da yüksek sesle gazete okurken, Fedyuşka onunla oyunlar oynardı. Neler yapmazdı ona neler. Zavallı köpeğin gözlerinin önü kararır, eklemleri sızım sızım sızlardı yorgunluktan. Fedioşka onu arka ayaklarından tutup tezgahın altından çıkarmakla başlardı işe. Arka ayakları üzerinde yürütür, enfiye çektirir, çan yapardı onu. Çan yapması kuyruğunu sertçe çekmesi demekti. Hayvancağızın öyle canı yanardı ki, havlamaya bağırmaya başlardı. Hele Fedioşkanın yaptığı bir numara vardı, kızıl tüyü hiç hoşlanmazdı. Çocuk bir ipliğin ucuna bağladığı et parçasını kızıl tüyün önüne atar, o bunu yutuverince kahkahalar arasında midesinden çekip çıkarırdı. O o günler. Anıları canlandıkça Kızıl Tüy'ün hırlaması şiddetlendi, üzgün bir hal aldı. Çok geçmeden yorgunluğa, odanın sıcaklığına yenildi, uyumaya başladı Kızıl Tüy. Düşünde çeşit çeşit köpekler gördü. O gün sokaklar asladığı, gözlerinde beyaz leke, alnında bir tutam tüy bulunan uzun kıllı yaşlı Pino da bunların arasındaydı. Elinde bir delge ile Fedushka Pino'nun ardına düşmüştü. Sonra Fedushka da tüylendi. Neşeyle havlıyarak Kızıltuyun yanına geldi. İkisi dostça koklaştılar, sokakta koşmaya başladılar. 3. Yeni hoş tanışmalar. Kızıltuyu uyandığında ortalık oldukça ağarmıştı. Ancak gündüzleri duyulan bir gürültü yayılıyordu sokaktan. Odada kimsecikler yoktu. Kızıltuyu gerindi, esnedi, neşesiz, öfkeli bir suratla odayı dolaşmaya başladı. Kıyı köşeyi mobilyaları kokladı önce. Pole şöyle bir göz attıysa da ilgi çekici bir şey göremedi. Hole açılan kapıdan başka bir kapı daha vardı. Kızıltü bir an düşündü, sonra ön ayaklarıyla bu kapıyı tırmaladı, ikinci odaya girdi. Yatakta, battaniyenin altında biri yatıyordu. Kızıltü onu hemen tanıdı. Evinde kaldığı yabancıydı bu. Hırır diye hırladıysa da akşamki yemeği anımsıyarak kuyruğunu salladı. Adamı koklamaya başladı. Çizmelerine, giysilerine keskin bir at kokusu sinmişti. Yatak odasına açılan kafalı bir kapı gördü o sırada. Hemen bu kapıyı tırmaladı, göğsüyle yaslanıp açtı. Açınca da tuhaf, kuşku verici bir koku duydu. Tatsız bir karşılaşma sezisi vardı içinde. Bu yüzden çevresine bakınarak, homurdana homurdana, bu duvarları kirlenmiş, küçük odaya girdi. Girer girmez de korkuyla geriye çekildi. Hiç beklemediği korkunç bir yaratıkla burun buruna gelmişti. Kafası, boynu yere doğru eğik, bacakları iki yana düşük boz bir kaz, tıslayarak doğruca üzerine doğru geliyordu. Yanda, mindelin üstünde de beyaz bir kedi vardı. Köpeği görür görmez kedi daha ayağa fırlamış, sırtını kaldırmış, kuyruğunu dikleştirip tüylerini kabartarak tıslamaya başlamıştı. Kızıl tüyün az kalsın ödü patlıyordu. Fakat korktuğunu hiç belli etmedi. O da havladı, kedinin üstüne atıldı. Kedi sırtını iyice tümsekleştirdi, tıslamasını artırdı. Kızıltüyün suratına bir pençe attı. Bunu hiç beklemiyordu Kızıltüy. Geriye çekilip dört ayak üstüne oturdu, kafasını ileri uzatıp çılgınca avlamaya başladı. Bu sırada kaz arkasından sokulmuş, sırtına gagasıyla acı bir darbe indirmişti. Kızıltüy bu kez geriye sıçrayıp kazın üstüne saldırdı. O anda öfkeli bir ses çınladı odanın içinde. ''Ne demek bu? Neler oluyor burada? Hadi herkes yerine.'' Sırtında geceliği, ağzında prosuyla dünkü yabancıydı bu. Yabancı, kediye yaklaştı, kabarık sırtına bir piske vurdu. Fyodor, yakışır mı bu sana? Kavga çıkarırsın ha? Seni kart haylas. Yat yerine çabuk. Sonra kaza döndü. İvan, hadi sen de yerine. Kedi saygıyla mindere döndü, gözlerini kapadı. Sırtına bıyıklarına bakılırsa birdenbire sinirlenerek kavgaya tutuştuğu için kendisinin de üzüldüğü belliydi. Kızıltü gücenik bir sesle sızlandı. Kaz boynunu ileri uzattı. Ateşli, açık seçik bir baklamayla çabuk çabuk bir şeyler söyledi. Fakat ne söylediği pek anlaşılmıyordu. ''Peki, peki'' dedi adam esniyerek. ''Dostça barış içinde yaşayacaksınız.'' ''Anlaşıldı mı?'' Kızıltü'ye döndü, sırtını sıvazladı. ''Korkacak bir şey yok, sarı kız. Bunlar iyi hayvanlardır. Kimseye kötülükleri dokunmaz. Dur bakalım, sana da bir ad koyalım. Herkesin bir adı olmalı.'' Bir süre düşündü. Ha, buldum. Sen de teyzecik ol. Anladın mı?'' ''Teyzecik.'' Teyzecik sözcüğünü birkaç kez tekrarladıktan sonra odadan çıktı. Kızıl tüy yere oturdu, çevresini gözlemeye başladı de kımıldamadan yatan kedi uyuyormuş gibi yapıyordu. Kaz, olduğu yerde tepinerek boynunu uzatmış, ateşli ateşli konuşmasını sürdürmekteydi. Çok akıllı bir kaz olmalıydı bu. Çünkü uzun, ateşli bir söyleyden sonra şaşkın bir tavırla geri geri çekiliyor, söylediklerine kendisi de hayran kalmışçasına kurumlanıyordu. Onu bir süre dinleyen kızıl tüy hırladı, sonra kıyı köşe koklamaya başladı. İçinde nohutla çavdar ekmeği kabuğu ıslatılmış küçük bir tekne duruyordu köşede. tüy, nohutları kokladı, beğenmedi. Ekmek kabuklarını kokladı ve yemeğe koyuldu. Tanımadığı bir köpeğin gelip yemini aşırmasından hiç alınmadı Bozkaz. Tam tersine köpeğe olan güvenini gösterircesine daha yüksek bir sesle bakladı, kendisi de tekneye yaklaşarak birkaç nohut tanesi yuttu. 4. Yaratılan Harikalar Az sonra yabancı yeniden içeriye girdi. Elinde kapı pervazına benzeyen garip bir nesne vardı. Bu kabaca yontulmuş tahta çerçevenin dar kenarlarından birine bir çanla bir de tabanca asılmıştı. Çanın diline ve tabancanın tetiğine iki iplik bağlıydı. Yabancı çerçeveyi yere diklemesine koydu. İplikleri yeniden çözüp bağladıktan sonra kaza seslendi. ''Buyurun Ivan. Kaz adama yaklaştı. Bekleyiş içinde durdu. ''En baştan başlayalım.'' Önce eğilip herkese selam ver. Daha canlı! Kaz boynunu uzatıp ayaklarını yere vurarak dört bir yana eğildi. Aferin! Şimdi de öl! Kaz sırt üstü yere yattı, ayaklarını havaya dikti. Böyle önemsiz birkaç numaradan sonra yabancı birdenbire başını ellerinin arasına aldı, korkulu bir gözle haykırmaya başladı. Yetişin! Yangın var! Yanıyorum! Kaz. Çerçevenin yanına koştu, ipliklerden birini çekerek çanı çaldı. Yabancının keyfine diyecek yoktu. Kazın boynunu okşadı. Aferin Ivan. Hadi şimdi de kuyumcu rolü yap. Altınlar, pırlantalar alıp satan bir adamsın şimdi sen. Dükkanına geldiğin gün bir de bakıyorsun, hırsız girmiş içeriye. Ne yaparsın o zaman? Kaz öbür ipliği yakaladı gagasıyla. Çeker çekmez kulak çınlatan bir patlama duyuldu. Tabanca sesi pek hoşuna gitmişti kızıltüyün. Çerçevenin dolayında hoplayıp zıplayarak avlamaya başladı. ''Teyze, şimdi yerine otur ve rahat dur.'' Tabancanın patlamasıyla Ivan'ın işi bitmemişti daha. Yabancı, boynuna ip bağladığı kazı elinde bir kırbaçla çevresinde bir saat kadar koşturdu durdu. Bu sırada kaz bir engelin üzerinden aşmak, bir çemberin içinden geçmek, şaha kalkmak, yani kuyruğun üzerinde oturup ayaklarını oynatmak gibi numaralar yapmıştı. Onlar böyle uğraşırken kızıltüyü gözlerini İvan'dan bir an olsun ayırmadı. Gösteriler öyle hoştu ki bazen dayanamayıp çın çın öten bir havlamayla kendisi de katılıyordu koşuya. Kaz da yabancı da yorgun düşünce oyun durdu. Adam terini silerken bağırdı. Maria, Çabuk Havranya'yı çağır buraya!'' Bir dakika bile geçmeden bir homurtu işitildi dışarıdan. Gözü pek bir tavır takınan kızıltüyü dişlerini gösterdi. Fakat ne olur ne olmaz diye de yabancının yanına sokuldu. Tam o sırada kapı açıldı, yaşlı bir kadın başı göründü aralıktan. Kadın bir şeyler söyledi. Hemen ardından da çirkin mi çirkin bir domuz saldı içeriye. Kızıltüyün hırlamalarına domuz aldırmadı bile. Bir ayağını havaya kaldırarak neşeli omurtusunu sürdürdü. Onun böyle keyfe gelişine bakılırsa efendisini, kediyi, Ivan'ı görmekten dolayı pek memnun olduğu anlaşılıyordu. Domuz, kedinin yanına varınca karnını ayağıyla hafifçe dürttü, sonra kazla bir şeyler konuştu. Hayvanın hareketlerinden, sesinden, kuyruğunu titretmesinden hiçbir kötü niyet taşımadığı belliydi. Kızıltüy, bu gibi yaratıklara dişlerini gösterip durmanın gereksizliğini kavramakta gecikmedi. Ev sahibi, tahta çerçeveyi alıp götürürken, ''Fyodor, buyurun!'' diye seslendi. Kedi doğruldu, isteksiz isteksiz gerindi, sanki büyük bir iyilik yapıyormuş gibi domuza cakayla yaklaştı. ''Mısır piramidinden başlayalım önce.'' Birkaç açıklamadan sonra adam ''Bir, iki, üç'' diye bağırdı. Üç sözcüğünü işitir işitmez kaz kanat çırptı, domuzun sırtına sıçradı. Kazın kanatlarını boynunu oynatarak dengesini bulmasını bekleyen kedi tembel tembel yürüdü, önce domuzun sırtına tırmandı, oradan da gönülsüz gönülsüz kazın sırtına çıktı, arka ayaklarının üzerine dikildi. Onun bu isteksizliğini, ağırdan alışını görenler yaptığı işi hiç beğenmediğini, gösterdiği ustalığa metelik vermediğini anlayabilirlerdi. Üç hayvan, efendilerinin mısır piramidi dediği numarayı tamamlayınca, kızıltüy bundan öylesine hoşlandı ki bir sevinç çığlığı attı. Tam bu sırada yaşlı kedi dengesini yitirdiği kazın sırtından aşağıya kaydı. Onun ardından sendeliyerek kaz düştü. Adam çok kızmıştı. Bağırıp çağırmalar el hareketleri arasından bir takım açıklamalarda daha bulundu. Piramitle bir saat kadar uğraşan bu yorulmak bilmez adam, daha sonra kaza kedinin sırtına binmesini öğretti. Sonra kediye sigara içirmeye çalıştı. Daha sonra da başka numaralar denedi. Bu öğretme işi, yabancının terini silip odadan çıkmasıyla son buldu. Kedi, tiksintiyle tıslayıp mindere gitti, gözlerini kapadı. Kaz, paytak paytak tekmeye koştu. Yaşlı kadın geldi, domuzu götürdü. Bir sürü yeni izlenimler arasında gün, tüyü için çabucak geçmişti. Akşam olunca kedi ve kazla birlikte duvarları kirli küçük odaya yerleşti, minderine kıvrıldı kızıltüyü. 5. Ne büyük yetenek! Aradan bir ay geçti. Kızıltüy akşamları önüne doyumsuz yemekler koymalarına, onu teyze diye çağırmalarına alışmıştı. Yabancıyla, yeni arkadaşlarıyla sıkı fıkı dosttu artık. Yaşamı pürüzsüz akıp gidiyordu. Günün başlaması hep aynıydı. İvan genellikle herkesten daha önce uyanıyor, boynunu uzatıp teyzeye ya da Fyodor'a yaklaşarak ateşli ve inandırıcı ama yine eskisi gibi anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Bazen başını havaya dikerek uzun söylevler çektiği de oluyordu. Tanışmalarının ilk günlerinde kızıltüyü, kazın çok konuşmasına bakarak onu pek akıllı bir hayvan sanmıştı. Fakat çok geçmeden ona karşı duyduğu bütün saygısını yitirdi. Artık kaz, sonu gelmez konuşmasıyla yanına yaklaşınca ona kuyruğunu sallamıyor ona arsızca hırladığı bile oluyordu. Bu kaz, onun için can sıkıcı dırdırcının biri, uyku bile uyutmayan gebezenin tekiydi. Oysa Fyodor öyle miydi ya? Sabahleyin uyanınca hiç gürültü etmez yerinden kıpırdamak şöyle dursun, gözlerini açmaya bile öşenirdi bu kedi. Onu kendi haline bıraksalar yattığı yerden kalkmak bile istemezdi herhalde. Çünkü Fyodor, yaşamaktan hoşlanmayan bir kediydi. İlgi duyduğu hiçbir şey yok gibiydi şu dünyada. Ondan istenen her işi isteksizce, ölgün ölgün yapıyor, önüne konan eşsiz yemekleri tiksintiyle, iğrenerek, tıslayarak yiyordu. tüyün kalkar kalkmaz yaptığı ilk iş, odaları dolaşıp köşe bucak koklamak olurdu. Bütün evde gezme hakkı yalnız kediyle ikisine verilmişti. Kaz, duvarları kirli odacığın eşiğinden dışarıya adımını atamazdı. Domuz Havronya ise avlunun köşesindeki bir ahırda yaşar, ancak dersten derse o odaya getirilirdi. Geç vakit uyanan ev sahibi, çayını içtikten sonra hemen ders vermeye koyulurdu. Çerçevenin, kırbacın, çemberlerin getirilip benzer numaraların tekrarlanması günün şaşmaz olaylarıydı. Üç-dört saat süren dersler sonunda zavallık edeceğin ayakta duracak hali kalmaz, yorgunluktan soluğu kesilen kazın gagası sarkar, yüzü kıpkırmızı kesilen efendileri ise terini silmeye zor yetişirdi. Derslerle öğlen yemeği günün en ilginç saatleriydi. Akşamlarsa pek şenlikli geçiyor sayılmazdı. Çünkü akşamları çoğu zaman ev sahibi kediyle kazalarak evden giderdi. Minderinde tek başına kalan kızıl tüyün hüzünlü saatleri başlardı o zaman. Yalnızlığın üzüntüsü yavaş yavaş odayı dolduran akşam karanlığının görünmezliğiyle çökerdi. Havlamak, yemek yemek, odada dolaşmak isteği kalmazdı. Gözünü açmak bile gelmezdi içinden. Ardından iyice seçemediği iki yaratık canlanırdı gözünün önünde. Bu sevimli yaratıkları insana mı yoksa hayvana mı benzeteceğini pek bilmezdi. Onlar gözünün önüne gelir gelmez kuyruğunu sallamaya başlar, bu yüzleri bir yerde görüp sevdiğini anımsardı. Tam uykuya dalacağı sırada bu sevimli yaratıkların üzerlerine sinmiş olan tutkal, talaş ve vernik kokusu çalınırdı burnuna. Artık bu yeni yaşama iyice alışmıştı. Kemikleri görünen, cılız bir av köpeği görünüşünden çıkmıştı. Bakımlı, gürbüz bir köpek olmuştu artık. Bir gün derslere başlamadan önce sahibi ona şöyle dedi. "E teyzecik!'' İşe gelişmek zamanı geldi. Aylak aylak dolaşmaya bir son vermeliyiz. Seni artist yapmak istiyorum. Ne dersin bir deneyelim mi? Böylece yeni sahibi ona çeşit çeşit hünerler öğretmeye başladı. Kızıl Tüy birinci derste önce arka ayakları üstünde salta durmayı, sonra da böylece yürümeyi öğrendi. İkinci derste arka ayakları üstünde sıçrayarak öğretmeninin başının üstünde tuttuğu şekeri kapmaya çalıştı. Sonraki derslerde dans etmeye, Boynundaki iple koşmaya, müzik eşliğinde ulumaya, çan çalıp tabancayı ateşlemeye başladı. Bir ay sonra Mısır piramidinde Fyodor'un yerine geçmişti bile. Kızıltüy, büyük bir istekle ve başarıyla öğreniyordu dersleri. Boynunda iple dilini çıkararak koşması, çemberden atlaması, yaşlı Fyodor'un sırtına binip gezmesi doğrusu görülmeye değerdi. Üstelik bunları yaparken de büyük bir zevk alıyordu. Kızıltüy her başarılı numaradan sonra sevinç çığlıkları atıyordu. Şaşkına dönen yetiştiricisi ellerini oğuşturarak ''Ne büyük yetenek! Ne büyük yetenek! Sen bu işi başaracaksın!'' diye haykırıyordu. Köpekçik yetenek sözüne öylesine alışmıştı ki sahibi bunu her söyleyişinde adı çağrılmışçasına sıçrıyor, dönüp ona bakıyordu. 6. Rahatsız Bir Gece Teyzecik, gördüğü bir köpek düşünün etkisiyle uyandı. Çok korkmuştu. Düşünde kapıcı, süpürgeyle kovalıyordu onu. Oda sessiz, karanlık ve boğucu, sıcaktı. Pireler habire ısırıyordu. Daha önce karanlıktan hiç korkmadığı halde bu kez dehşete kapıldı. Havlamak istedi. Komşu odadan efendisinin it çekişlerini duydu. Az sonra avludan domuzun omurtusu geldi. Ve sonra her şey yeniden sessizleşti. Köpekler yiyecek düşünürlerse neşeleri gelirmiş. Teyzecik de öyle yaptı. O gün Fyodor'dan çaldığı, sonra götürüp konuk odasına, dolapla duvar arasındaki örümcekli, tozlu yere sakladığı tavuk budunu aklına getirdi. Gidip yağlı budun yerinde durup durmadığına baksa nasıl olurdu? Belki de efendisi bulup yemişti bile onu. Fakat sabah olmadan çıkamazdı odadan. Çünkü evdeki kural böyleydi. Bunun üzerine gözlerini kapadı, uyumaya çalıştı. Erken yatmakla sabaha daha erken ulaşacağını deneylerinden biliyordu. Fakat hemen yakınında işittiği garip bir çığlıkla yerinden sıçradı. Dört ayak üstünde buldu kendini. Bu çığlık kaz ibandan geliyordu. Yalnız her zamanki inandırıcı gebeze çığlık yerine açılan bir kapının gıcırtısına benzeyen olağanüstü yabanıl bir haykırıştı bu. Karanlıkta gözleri bir şey görmediği, üstelik durumu hiç anlamadığı için teyzecik büyük bir ürküntüye kapıldı, havlamaya başladı. Aradan uzunca bir zaman geçti. İri bir kemiğin kemirilmesine yetecek kadar bir zamandı bu. Haykırış bir daha üstelenmemişti. Teyzecik yatıştı, yavaş yavaş uykuya daldı. Kalçalarında, böğürlerinde bir yıl öncesinin kılları duran iri siyah iki köpek girdi bu kez düşüne. Köpekler, içinden hoş kokulu beyaz buğular yükselen, geniş bir leğenden bulaşık suyunu içiyorlardı. Bir yandan da ona bakarak, ''Ya, sana verir miyiz iç?'' dercesine hırlıyorlar, dişlerini gösteriyorlardı derken evden kürklü, eli kırbaçlı bir adam çıktı, köpekleri kovaladı. Teyzecik tam leğene yanaşıp bulaşık suyundan içmeye koyulmuştu ki, kırbaçlı adamın gittiğini gören iki köpek çemkirerek üzerine saldırdılar. O anda kulak tırmalayıcı bir haykırış duyuldu. Kakakak Evet, kazın. Ivan'ın çığlığıydı bu. Teyzecik irkilerek gözlerini açtı, mindelin üzerinden inmeden havladı, havladı. Bağıran Ivan değil de bir yabancıydı sanki. Nedense domuz da ahırında homurdanmaya başlamıştı. Terlik çıkırtılarının ardından kapı aralandı. Elinde mumla efendisi girdi içeriye. Mumun titrek ışığı, kirli duvarlarda, tabanda gezindi, karanlığı dışarı kovdu. Yabancı plan yoktu içeride. Ivan döşemede gözleri açık oturmaktaydı. Yalnız kanatları düşmüş, gagası aşağı sarkmıştı. Onun bu duruşunu görenler susuzluktan bitkin düştüğünü sanırlardı. Çığlıklardan iyice rahatı kaçmış olacak ki... Fyodor da uyanıktı. Ivan, ne oldu sana? Neden öyle bağırıyorsun?'' ''Hasta mısın yoksa?'' diye sordu adam. Kazda tıs yoktu. Adam kazın boynunu okşadı, sırtını sıvazladı. Tuhafsın doğrusu. Ne kendin uyuyorsun, ne de başkasına rahat veriyorsun.'' Adam elinde mumla dışarı çıkınca odayı yeniden karanlık doldurdu. Gene bir korku aldı teyzeciğin yüreğini. Kazın çığlığı kesilmişti ama odada sanki bir yabancı geziniyor gibiydi. En kötüsü teyzeciğin bu yabancıyı ısıramamasıydı. Çünkü ne bir biçimi vardı ne de göze görünüyordu. Bu yüzden o gece başlarına kötü bir şey geleceğini düşünmeye başladı. Fyodor da çok tedirgindi. Bütün rahatı kaçmıştı zavallının. Teyzeci konun yattığı minderde kımıldanışını, sık sık esnemesini, kafasını silkelemesini dinledi durdu. Sokakta bir evin kapısı çalındı. Sonra domuzun ahırda homurdandığı duyuldu. İnlemeye başlayan teyzecik ileri uzattığı ön ayaklarının üzerine başını koydu. Kapının çalınmasından, her nedense gözüne bir türlü uyku girmeyen domuzun homurdanmasından, evin sessizliğinden, karanlığından, içine ürperti veren bir korku duyuyordu. Belki İvan'ın aykırışları veriyordu bu ürpertiyi. Evin içinde bir tehlike kokusu, bir tedirginlik vardı ama nedeni belli değildi. Ne biçim şeydi bu göze görünmeyen biçimsiz yabancı? Teyzecik bir çift donuk yeşil pırıltının hemen yanında sönüp yandığını gördü. Arkadaşlıklarının başlangıcından beri ilk kez yanına sokulan Fyodor'un gözleriydi bu. Kedi ondan ne istiyordu acaba? Teyzecik bir şey sormadan onun ayağını yakaladı. Sesinin tonunu değiştire değiştire inceden inceye inledi. Tam o sırada Ivan İvaniç, ga ga ga diye bir daha aykırdı. Kapı açıldı, elinde mumla efendileri girdi içeriye. Kaz oturuşunu hiç değiştirmemişti. Gene gagası ayrık, kanatları iki yanına düşük duruyordu. Gözleri ise kapalıydı. İvan! Efendisinin seslenişi sırasında kaz kıpırdanmadı bile. Bunun üzerine adam yere kazın yanına oturdu. Onu bir süre konuşmadan seyretti. İvan! Ne oluyor kuzum? Ölüyor musun yoksa? Ah ah şimdi hatırladım. Neden böyle yaptığını anlıyorum. Bugün seni at çiğnemişti ya. Ah talihsiz başım. Teyzecik başı ellerinin arasında dövünen efendisinin neler söylediğini pek anlamadı ama yüzünün değişmesinden onun da korkunç bir şeyler beklediğini gördü. Yabancının baktığına inandığı karanlık pencereye başını uzattı, ulumaya başladı. Sahibi iyice telaşlanmıştı. Kaz ölüyor teyzecik. Elimizden gidiyor zavallı. Odamıza ölüm girdi. Tüh tüh. Korkudan beti benze atan adam ah çekerek başını sallaya sallaya odasına döndü. Karanlıkta kalmaktan çok korktuğu için teyzecik de onun arkasından yürüdü. Adam karyolasına oturunca birkaç kez daha tüh tüh şimdi ne yapacağız diye söylendi. Duyduğu üzüntünün nedenini, çevresinde gördüğü tedirginliği bir türlü anlayamayan teyzecik, sahibinin davranışlarını ilgiyle izleyerek dizinin dibine oturdu. Minderinden kolay kolay ayrılmayan Fyodor bile oraya gelmiş, efendisinin ayaklarına sürünüyordu. Yaşlı kedi, kafasındaki kötü düşünceleri kovmak istercesine başını silkeledi, karyolanın altına kuşkulu kuşkulu baktı. Adam bir çay bardağına mutfaktan su doldurarak bunu kazın yanına götürdü. ''Al iç Ivan. ''Hadi iç iki gözüm.'' Efendisi tatlı sesiyle tabağa ta gagasının dibine yaklaştırdığı halde Ivan ne kıpırdadı ne de gözlerini açtı. Bunun üstüne adam kazın başını tutup tabaktaki suya batırdı. Kaz suyu içmedi. Kanatları iyice yayıldı. Başı tabağın içinde kaldı. ''Yok, yapacak bir şey kalmadı artık. Bitti her şey. Yitirdik Ivan'ı. Yağmur yağarken camlardan süzülen damlalar gibi Adamın yanaklarından pırıl pırıl gözyaşları dökülüyordu. Durumu anlamadıkları halde teyzecik ve efendilerine iyice sokuldular. Ölen kaza korkuyla baktılar. Zavallı Ivan. Baharda yazlık eve çıktığımızda seninle yeşil çayırlarda dolaşacağımız günleri düşlüyordum. Sevgili kuşum, en yakın arkadaşım. Sen yoksun artık. Şimdi sensiz nasıl edeceğim ben? Teyzecik aynı şeyin kendi başına da gelebileceği düşüncesiyle irkildi. O da böyle yere serilip yatacak, açık kalan ağzını, kapanmış gözlerini böyle korkuyla seyredeceklerdi. Aynı kaygılar Fyodor'un kafasında da dolaşıyor olmalı ki, kedinin yüzü bir karış asıktı. Ortalık ağırmaya başladığında teyzeciğin yüreğine korku salan görünmez yabancı yoktu artık. O da iyice aydınlanınca kapıcı geldi, kaza ayaklarından tutup götürdü. Kazın teknesini de az sonra yaşlı kadın aldı. Teyzeciğin ilk işi konuk odasına girip dolabın arkasına bakmak oldu. Hayır, efendisi tavuk budunu yememişti. But orada, tozlar ve örümcek ağları arasında duruyordu. Teyzeciğin içine hüzün çöktü. Ağlamak isteği duydu. Tavuk buduna ağzını bile sürmeden divanın altına girdi. İnce, dokunaklı sesiyle ''Hi, hi, hi'' diye çenlemeye başladı. 7. Sonuçsuz Kalan Gösteri Bir akşam duvarları kirli odaya giren efendisi mırıldanarak gerisin geri çıktı odadan. Adamın bir şeyler söylemek istediği fakat karar veremediği belliydi. Dersler sırasında gözünün kıpırdanışından, sesinin tonundan sahibinin her halini anlayan teyzecik, onun heyecanlı, tasalı, öfkeli olduğunu sezmekte gecikmedi. Biraz sonra adam gene geldi. ''Teyzecik, dinle.'' ''Fiyodor sen de dinle. Bugün ikinizi de götüreceğim. Teyzecik sen Mısır piramidinde rahmetli Ivan'ın yerini alacaksın. Ah bilmem nasıl olacak. Ne doğru dürüst hazırlandık ne de dersleri öğrendik. Yeterince prova bile yapmadık. Mahvolacağız olacağız bu gidişle. Yerin dibine geçeceğiz.'' Bunları söyledikten sonra dışarı çıktı. Bir dakika geçmeden geri geldi. Sırtında kürkü, başında silindir şapkası vardı. Adam kediyi ön ayaklarından tutup koyununa soktu. Efendisinin yaptıklarına sesini çıkarmayan Fyodor bu sırada gözünü açma çabasında bile bulunmamıştı. Çünkü artık hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Onun için ayaklarından tutulup kaldırılmak da birdi, minderde yuvarlanmak da, sahibinin koynunda uyumak da. ''Hadi teyzecik gidelim.'' Teyzecik durumu kavrayamadığı halde kuyruğunu sallıya sallıya efendisinin arkasına takıldı. Bir süre sonra kızaktaydılar. Efendisinin dizlerinin dibine oturan teyzecik onun soğuktan, heyecandan büzüldüğünü ''Mah olacağız, yerin dibine geçeceğiz'' dediğini işitiyordu. Kızak, ters dönmüş çorbatasını andıran garip, büyük bir evin önünde durdu. Evin dışarıya çıkıntılı, camlı üç kapısı sıra sıra ışıklarla aydınlanmıştı. Kapılar çınlıyarak açılıyor, önlerinde toplanmış insanları koca bir ağız gibi yutuyordu. Öyle de çok insan vardı ki... Buraya sık sık atlar yanaşıyor fakat hiç köpek gelmiyordu. Adam teyzeciyi de yakaladı, Fyodor'un bulunduğu yere, kürkünün altına soktu. Burası karanlık, havasız ama sıcak bir yerdi. Donuk yeşil bir çift parıltı bir anlığına yanıp söndü. Köpeğin soğuk sert ayakları kediyi rahatsız etmişti herhalde. Teyzecik kedinin kulağını yaladı. Daha rahat yerleşmek niyetiyle biraz kıpırdamayım derken üşüyen ayaklarıyla arkadaşını oldukça ırpaladı. Bu sırada kürkün aralığından dışarıya çıkan başını sinirlenerek içeriye çekti. Nasıl sinirlenmesin? Kötü aydınlatılmış, canavarlarla dolu kocaman bir oda vardı dışarıda. Odanın iki yanını çeviren parmaklıkların ardında korkunç suratlar görünüyordu. At suratları mı dersiniz, boynuzlu uzun kulaklı kapalar mı? Hele bir tanesi vardı ki, burun yerine alnından iri uzun bir kuyruk çıkmıştı, ağzının içinden de eti kemirilmiş iki kemik uzanıyordu. Teyzeciğin altında ezilen kedi pohuk bohuk miyavlamaya başladı. Tam bu sırada efendileri hop diye bağırdı. İkisi birden yere atladılar. Kurşun rengine boyanmış tahta duvarlı küçük bir odadaydılar şimdi. Üstüne ayna konulmuş küçük bir masadan, bir tabureden, köşelere gerilmiş bezlerden başka tek eşya yoktu odada. Lamba ya da mum yerine, duvara çakılı bir boruya oturtulmuş, yelpaze biçiminde parlak ışıklar vardı. Fyodor, teyzeciğin hırpaladığı tüylerini yaladı, düzeltti. Sonra taburenin altına kıvrılıp yattı. Heyecanı yatışmadığı için sürekli ellerini ovuşturan efendileri de soyunmaya başladı. Yatağa yatmaya hazırlanıyor gibiydi. İç çamaşırları dışında nesi varsa hepsini çıkardı, taburenin üstüne oturup kendisine tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başladı. Önce kafasına ortadan ikiye ayrılmış bir takma saç geçirdi. Takma saçın iki yanında boynuza benzeyen perçemler vardı. Sonra yüzünü beyaz bir şeyle bolca sıvadı. Bu beyazlığın üstüne kaş, bıyık çizdi... Yanaklarına allık sürdü. Maskaralık bununla da bitmiyordu. Yüzünün, boynunun boyanması tamamlanınca, teyzeciğin o zamana kadar ne sokaklarda ne de evlerde gördüğü, insan olana yakışmayacak giysiler geçirdi üstüne. Kentlilerin evlerinde görülebilecek cinsten iri iri çiçekli, perdelik ya da döşemelik basmadan bol paçalı bir pantolon getirin gözünüzün önüne. Bir paçası kahverengi, öbür paçası açık sarı, basmadan dikilmiş, koltuk altlarına kadar gelen koca bir pantolon. Adam bu pantolonun içine girdikten sonra geniş, yakası gedik gedik, sırtı sırma yıldızlı, basma bir ceket giydi. Ayaklarına da cicili bicili çoraplarla yeşil bir pabuç geçirdi. Efendisini bu kılıkta gören teyzeciğin gözlerinin önü karardı. Gerçi çuvala girmiş boyalı adamdan sahibinin kokusunu alıyor, alıştığı sesi duyuyordu ama alacalı bulacalı giysilerinden kuşkuya kapılarak yanından havluya havluya kaçmak istiyordu. Geldikleri bu yeni yer, yelpazeye benzeyen ışıklar, yabancı kokular, Efendisinin geçirdiği değişiklik onda nedenini bulunan koca kapalı canavar cinsinden bir yaratıkla karşılaşacağı ön sezisi vardı içinde. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi duvarın arkasından hiç hoşlanmadığı bir müzik sesi geliyor, oradan bir takım uğultular işitiliyordu. Onu avunduran tek şey Fyodor'un hiç istifini bozmadan taburenin altında yatmasıydı. Yaşlı kedi öylesine vurdum duymazdı ki tabure oynadığı halde gözlerini bile açmıyordu. Fıraklı beyaz gömlekli bir adam kapıdan başını uzattı. ''Şimdi bayan Arabelli'nin gösterisi başlıyor, sonra da siz çıkacaksınız.'' Teyzeciğin efendisi hiçbir şey söylemedi. Masanın altından çıkardığı bir bavulun üstüne oturup beklemeye koyuldu. Dudaklarının ellerinin titremesinden, sık sık solumasından heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Kapının arkasından bir ses yükseldi. ''Evet bayım, buyurun.'' Teyzeciğin efendisi doğruldu, üç kere hat çıkardı, kediyi taburenin altından alarak babula kapadı. Ona da ''Gel teyzecik.'' dedi yavaşça. Bundan pek bir şey anlamayan teyzecik adamın uzattığı ellere yaklaştı. O da onu bavula, kedinin yanına soktu. Sonra karanlık bastırdı. Teyzecik bu daracık yerde ister istemez kedinin üstüne basıyor, bavulun duvarlarını tırmalıyor fakat korkudan çıt çıkaramıyordu. Bavulda ne bavuldu ya, durmadan titriyor, denizde sallanır gibi sallanıyordu. ''İşte ben geldim.'' Teyzecik, Efendisinin bu haykırışından sonra bavulun sert bir yere çarparak sallantısının kesildiğini hissetti. Şaklamalardan oluşan tok bir gürültü yükseldi birden. Burnunun yerinde kuyruğu bulunan o koca kapalı canavar kahkahayla gürlemiş olmalıydı. Çünkü bavulun kilitleri bile zangır zangır titremişti. Bu gürlüğü karşılık, efendisinin şimdiye kadar işitmediği, kulakları çınlatan bir çığlık yükseldi. Gürültüyü bastırmak istercesine şöyle bağırıyordu. ''Saygıdeğer izleyiciler!'' Şimdi istasyondan geliyorum. Ölen ninemden bir miras kaldı. Bavulda ne kadar ağır. İçinde altın mı var ne? Bir de bakmışsınız milyoner oluvermişim. Hemen açıp görelim şunu. Bavulun kilidi çıtırdadı, parlak bir ışık vurdu teyzeciğin gözlerine. Kulakları sahar eden gürültünün etkisiyle bavuldan sıçradığı gibi efendisinin çevresinde fırfır dönmeye, tiz sesiyle avlamaya başladı. ''Ha! Fyodor dayı! Değerli teyzecik! Sevgili akrabalarım! Boyunuz devrilsin mi? Adam oradaki kumların üzerine yüzü koyun uzandı. Kediyle köpeği sımsıkı yakalayıp bağrına bastı. Efendisinin kucağında debelenen teyzecik, alın yazısının onu sürüklediği bu dünyaya dönüp baktı. Çevresindeki evrenin büyüklüğü onu öyle şaşırttı ki heyecandan taş kesildi. Şaşkınlığı biraz geçince içindeki duyguların etkisiyle efendisinin kucağından fırladı. Olduğu yerde topaç gibi pır pır dönmeye başladı. Pırıl pırıl, ışık dolu, kocaman bir evrendi bu. Yerden tabana kadar nereye baksanız insan yüzleri, yüzler, yüzler. ''Teyzeciğim, rica ediyorum yerinize oturun.'' Bu sözlerin ne anlama geldiğini anımsıyan teyzecik, sandalyenin üstüne zıpladı, oturdu. Oradan efendisine dikti gözlerini. Efendisinin bakışları her zamanki gibi ağırbaşlıydı, yumuşaktı. Fakat yüzünde, özellikle dişleriyle dudaklarında çirkin bir gülümseme donup kalmıştı. Adam durmadan kahkaha atıyor, sıçrıyor, omuzlarını oynatıyor, sanki binlerce insana neşesini, coşkunluğunu göstermeye çalışıyordu. Efendisinin neşesinden etkilenen teyzecik, üzerinde binlerce insanın bakışını da hissedince, o tilkiyi andıran suratını havaya dikti, sevinçle ulumaya başladı. ''Teyzecik, yerinizden kalkmayın. Biz dayımla biraz dans edeceğiz.'' Efendisinin yaptıracağı şeylere her zaman hazırdı kedi. Ayakta beklerken bir yandan da çevresini kayıtsız kayıtsız seyrediyordu. Birlikte cansız, neşesiz, baştan sağma bir dans yaptılar. Fyodor'un ölgün hareketleri, kuyruğu, bıyıkları onu kalabalıktan, parlak ışıktan, efendisinden, belki kendisinden bile iğrendiğini gösteriyordu. Dansları biter bitmez esniyerek hemen yerine yattı. E ee, teyzeciğim, sizinle önce bir şarkı söyleyelim, sonra da dans ederiz. Oldu mu?'' Cebinden bir düdük çıkaran adam bunu çalmaya başladı. Müzik, teyzeciyi öyle sinirlendirdi ki yerinde rahat duramadığı için bir ulumadır tutturdu. Dört bir yandan haykırmalar, alkış sesleri koptu bir anda. Efendisi yerlere kadar eğildi. Alkış sesleri kesilince düdük çalmasını sürdürdü. Şarkının tiz bir notasına geldikleri sırada kalabalık arasından bir çocuk sesi, Kulakları yırtarcasına çınladı. Baba! Bu bizim Kızıltüy! Sarhoş, çatlak bir erkek sesi de onu onayladı. Kızıltüy ya Fedyushka! Gözüm çıksın ki Kızıltüy bu! Fişt! Balkondan yükselen bu ıslıktan sonra biri çocuk öteki erkek iki kişi Kızıltüy, Kızıltüy diye bağırmaya başladılar. Teyzeci kürkildi. Seslerin geldiği yöne baktı. Daha önce gözüne vuran sahne ışıkları gibi, yayık yayık gülümseyen, sarhoş, kıllı bir yüzle ürkek bakışı, toparlak kırmızı bir çocuk yüzü o anda gözüne ilişti. Teyzecik ansızın her şeyi anımsadı. Sandalyenin üstünden kumlara sıçradı. Sonra yerinden fırlayarak, delice bir sevinçle bu yüzlere doğru atıldı. Kulakları sağır eden uğultular arasından ıslık sesleri, bir çocuğun çığlıkları geliyordu. ''Kızıltı! Kızıltı!'' Teyzecik, aradaki engeli bir anda aştı. Birinin omuzu üzerinden atlayınca kendini bir locada buldu. Gideceği yere varabilmek için yüksek bir duvarı daha açması gerekiyordu. O hızla ileri fırladı ama yeterince yükselemediği için duvardan gerisin geriye kaydı. Sonra elden ele geçti. Bir takım elleri yüzleri yaladı. Gittikçe yükselerek balkona ulaştı. Yarım saat sonra sokaktaydı kızıltüyü. Tutkal, vernik kokan iki kişinin arasından tintin tin koşuyor, iki yana yalpalanan marangoz Luca ise bir nice deneyden sonra İçgüdüsel olarak yolun kıyısındaki endekten uzak durmaya çalışıyordu. Marangoz gene şöyle mırıldanmaktaydı. ''Ben Tanrı'nın günahkar kuluyum. Sense şaşkının birisin Kızıltüy. Dülger marangozun yanında neyse, sen de insanoğlunun yanında olsun.'' Fedyuşka'nın başında babasının şapkası vardı. Kızıltüy onlara arkadan baktıkça büyük bir sevinç duyuyordu. Sanki çoktandır eski efendilerinin ardından gidiyormuş, yaşantısı hiç kopukluğa uğramamış gibi bir duygu vardı içinde. Duvarları kirli küçük odayı, kazı, kediyi, yediği lezzetli yemekleri, dersleri, sirki anımsadı. Fakat bütün bunlar uzun, karma karışık, korkulu bir düş gibi gelip geçti gözlerinin önünden. Son